Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan hayata ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem hocam Nurettin Yıldızla. Hocam hoş geldiniz. Ben buldum teşekkür ederim hocam. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Düğün hazırlığınız var. İnşallah. Mübarek olsun şimdiden inşallah. Allah razı. tamamlansın. Amin. Hocam bugün fıkıh üzerine konuşalım e, diyorum. E, daha önce siyer üzerine konuştuk. Fıkıh da sanıyorum e, Müslümanın e, hayatının olmazsa olmazlarından. Fıkıh tabi e, Arapça bir e, terim ama e, ya bir Müslümanın Türk, Arap, Acem neyse herhangi bir milletten olması e, fark etmiyor. E, hepsinin hayatının e, temel e, kavramlarından birisi. E, yeterince de belki e, içine nüfuz ettiğimiz söylenemez. E, i̇sterseniz fıkıh nedir den başlayalım. E, bir Müslümanın hayatı için e, önemli ehemmiyeti nedir oradan devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim Şimdi ilahiyat uzmanlarının e, kullanacağı e, kelimeleri kullanmamamız lazım bizim Biz e, yani akademik bir program yapmıyoruz Yapmıyoruz tabi e, Dolayısıyla hoca efendilerin yani akademisyenlerin böyle değil bunun tarifi ...diyeceğini bilerek. Evet. Ben Fıkı bir tane. Biz tarif radyomuzu ederek. yolda giderken böyle düğmeye basıp Erkam Radyo ile buluşan insan için veya mutfakta yemek yapan ya da mutfakta yemek yapan hanımefendiler için. Fıkı ince ayar demek. Evet. İnce ayar. İnce çizgiler demek. Evet. Kelime ee. manası da Hemen hemen böyle, böyle Şimdi, değil değil mi? akademisyenlik evet. yapmayacağız dilik ya. Evet. Yani e, düğmeye basınca açılınca radyodan anlaşılacak kelime bu. Fıkıh evet. ince ayar, dinin ince ayarları ile ilgili bilime fıkıh, fıkıh diyoruz. Deniyor. Evet. Buna şöyle bir örnek verelim. Allahü Teala namaz kılın buyuruyor. Evet. Bu dinin kalın çizgisidir. Ana emir bu. Ana emir bu. Namaz kılın Allah evet. buyuruyor. Şimdi tıpkı bir otoban gibi cennete giden yol namaz. Evet. Ama namaz kılının bir ayrıntıları var. Evet. Ee, abdest var. Abdestin içinde ayrıntılar var. Mesela namazın e, altyapısı e, altı tane dış hazırlıkla namaza hazırlanıyor. Biri evet. işte taharet. Taharete bir giriyorsun onun bir ayrıntısı var. Evet. O ayrıntıya bir giriyorsun... Mesela taharet ayrıntısına giriyorsun. Tuvalet bölümü çünkü tuvalete bir giriyorsun. Sağ ayakla girmeyeceksin başlıyor. Sol eli kullanacaksın diyor. Ayrıntının ayrıntısı var. Onun ayrıntıları var. Bunlar ayrıntısız olmaz mı hocam? Ee, namaz ha. diye salınca ne kadar olursa o kadar olur. Evet. Nasıl namaz olacak bu sefer? Hı, evet. Nasıl namaz olacak diyece? Nasıl oruç? Demek ki bütün nasıllar... Fıkıhla belirleniyor. İşte o ayrıntılara girince bir tür her Müslüman namaz uzmanı oluyor. Evet. Yani ayrıntılarını biliyor. Şimdi sıradan bir Müslüman 60 senedir namaz kılıyor diyelim. İnşallah hepimize ölünceye kadar namazla yaşamak nasip olur. Nasip olur, olur inşallah. i̇nşallah. Ee, bu Müslümana... Esasen namaz ansiklopedisi bile yazıttırabilirsiniz. Yazma kabiliyeti olsa. Evet. Bir namaz için yaptığı yatırımlar, sev-i işte namaz vaktini kullanmaya kadar... ...yani yazma kabiliyeti olan, not tutma kabiliyeti olan bir Müslüman... ...hiç ilahiyat okumasa, imam hatip okumasa, meddesi okumasa... Herhalde bilerek namaz kılıyor tür yani Değil dedesinden öğrendiği sonra Cuma vazında öğrendiği ayrıntılar filan hepsini topladığımızda yani bunları bilir bilmeden kılamaz kılamaz zaten, zaten. mesela namaz Allah'ın emri bilen birisi secdeyi biliyor secdeyle ilgili ayrıntı biliyor en azından yani böyle bir namazın ana rükünlerini ayrıntılarını biliyor evet. biliyor bilmeden yapam ama Şimdi bir hoca efendiye sorulduğunda secde yedi organla yapılır. Evet. Yedi organ yere deyince secde olur evet. diye bir ayrıntı verir. İyi bir secde yap dediğinde her namaz kılan onu gösterir. Ama yedi organla yapılır diye bir şey söyleyemez size. Evet. Yani beceremez onu. Fiili bilir de. Pratiğini yapar. Evet. Ayrıntısını yaz deseniz. ...ben hoca değilim deyip evet. e, kenara çekilir... ...ama bunu zaten yapıyor... Yapmasa evet. namaz kılmış olmayacak... Evet. ...fıkıh bu işte... Evet. ...yani buna da Müslümanlar olarak... ...ya medrese hocası... ...ilayat hocası, imam hatip hocası... ...bunu... ...yazılı bir şekilde biliyordur... ...ya da namaz kılan her Müslüman... ...bu fıkha vakıftır zaten... Evet. ...namaz kılmayan... ...ve namazla alakası olmayan... ...namazın fıkhından uzaktır... Evet adını biliyordur. He yav Allahu Teala böyle bir şey emretmiştir. diyodur ama o kalın çizgi üzerindedir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah bir kulu sevdiği zaman onu dinde fakih çıkar, fakih, fakih kılar. kılar. Ne demek? Ayrıntılarını bildirir o Fakih diye. kelimesi var bir de değil mi? Fıkı ilmin Fık. adı, fakih de o işin uzmanının adı. Yani tabip der gibi. Mesela tıp diyoruz. Tıpla ilgili adama da ne diyoruz? Tabip diyoruz. Bu bahsettiğiniz hadis-i şeriften yola çıkarak fakih sadece bu işin ilmini yapan mı yoksa biraz yani... Bu işten geçilen değil. Ha, Bu yani işten geçilen değil. Müslüman normalde biraz fakih olması lazım. Aslında fakihtir Müslüman kendi evet. çapında. Fi fakih. Fiilen fakihtir. Belki. Yani öbür türlü dindar olup kalmak mümkün değil. Evet. Yani evet. Değil, bizim dinimiz Muharraf Hıristiyanlık gibi yüzeysel olarak yaşanabilecek bir din değil. Değil evet. Hristiyan mı Hristiyan hadi eyvallah başında kutladın gittin denebilecek evet. bir din değiliz. Biz ayrıntısı olan bir diniz. Hayatın içine... Nufuz etmiş dinimiz var bizim elhamdülillah O zaman bizim namazdan e, Bahsettik fıkıhla Beraber bir de Kapsama alanı namazla Sınırlı değil tabi ki değil. O zaman kapsama Alanını da belki anlatmak Lazım hocam Kapsama alanımızı şöyle diyelim Nerede müslüman olmayabiliriz biz evet. Nerede olmayabilir Ticarette olmayabilir miyiz Müslüman olmayabileceğimiz bir alan varsa orada fıkıh yok ama laffuz bile edilebilir mi bu Evet hayatın neresini Allah'a ait değil bu bölümde çıkarabiliriz. Evet yani Allahu Teala'nın bizi Müslüman olarak görmek istemediği yer olabilir mi? Uzay Evet mezarın kenarı evin odası düğünümüz ticaretimiz Yani böyle sözlüğü açalım Evet. Türkçe kullanılan 20 bin kelimelik bir sözlüğü açalım, ortadan bir kelimeye basalım. Bu kelime Allahü Teala'nın bizi Müslüman olup olmamakta serbest bıraktığı bir yer diyelim. Böyle bir, yani bir alan yok. İnsan sözlüğü olarak kullandığımız evet. herhangi bir kelime de coğrafyanın bir bölümü, dağbaşı, düzlük, dere kenarı, denizin ortası, denizin altı, uzay, neresi Allahü Teala'nın burada kulluğumun ilgi alanı dışında olabilirsiniz diyeceğimiz bir yer var mı yok Evet. öyle bir yer yok dolayısıyla her yerde müminiz bütün zamanlar için müminiz Evet. kıyamete kadar ömrümüz olsa mümin olarak yaşayacağız yeryüzünün altı üstü kenarı neresi olursa olsun müminiz aynı şekilde e, mesleğimiz icra ettiğimiz iş ne olursa olsun müminiz yani bu fıkıh Sadece din ilimleriyle uğraşanların işi değil Asla değil evet. Başta vurgulamaya çalıştım ya Her Müslüman fakih'tir bir çapta evet. Fakih kim değildir Allah var amenna diyor Peygamber var amenna diyor İşine bakıyor daha başka hiçbir şey yok Bu tam kaba bir yol ortasında kalmış birisi bu yani hiç dinin ayrıntısına girmiyor. Öbür türlü fakih değilse bir Müslüman... Yani ...fıkıhtan hiç ilgisi yoksa... ...namaz deyince saygı duruş yapıyordur. O kadardır. Evet. Çünkü rükû yapmayı bilmek fıkıh bilmektir. Evet. Şu var ki... ...Allah ecdadımıza rahmet eylesin... ...fıkıh yerine bir kelimeyi oturtmuşlar. Ilmu hal demişler. Evet. Evet. ü hal kelimesi Müslüman'a günlük lazım pratik bilgiler demek... Günlük evet. bilgiler demek. Ee, o İlmahal bilgisinden dolayı fıkı hocalara kalmış. Evet. Alimlere kalmış. Daha ilim alanı gibi. Sanki gibi evet, olmuş. Evet. Yani Allah rahmet etsin bunu çok güzel tespit etmişler. Yani evet. çünkü fıkı büyük görülüyor. İşte dediği ki bütün hayatı kuşatıyor. Büyük görülünce bir miktarda ürkütüyor tabii. Evet. Yani ürkütmüyor değil. Ağır çünkü gerçekten. Ee, İlmahal deyince böyle küçük bir Alan yani sizin evde kullanırsınız, ecza dolabı gibi evde lazım olursa der gibi bir alan. Bu ilmi olmuş. halde acaba bir büyük fıkın sınırlanması diye bir e, durum var mı hocam? Sınırlanması yok yani e, bir ilmi hal bilgisinde namaz ne varsa ne kadar namaz varsa en büyük fıkı kitabında da o var. Ama yani sanki ilmi hal. Daha çok ibadetlerle alakalı bir... Ama yani, evet... Metin gibi. Si siyasi yani. konular çıkarılmış. Evet. Büyük bir kısmında ticaret konuları çıkarılmış ama... ...yeni yazılan ilmihaller onlar değil. Onlar da var. Onlar da evet. ilave edilmiş. En büyük ilmihal... ...Ömer Nasuhübünen Hoca Efendi Rahmetullahi Aleyh'in ilmihalidir. İlk çalışma o. Evet. Ama 1950'lerin ilmihali hocam. Bu da ne demek? Yani mümkün olduğu kadar... Ezan ne demektir bunu bilsin Müslümanlar. Hmm. Oruçuna ya yani 1900 ne kurtarılabiliyorsa 1945 gibi. 1945'lerin şartlarında Ömer Nasuhi hmm. Hoca efendi yangından <gülüyor> Ezan kurtarmış. Evet. evet. Yangından Darat babını kurtarmış. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah Efendimizin hayatını, ahlak bölümünü e, koymuş. Adına da büyük İslam ilmihali evet. vermiş. Niye mızraklı ilmihale göre daha büyük çapta olduğu için evet. her halükarda yani o çalışmayı haşa hafif görmek gibi bir edep dışı harekete o zamanın dev bir ansiklopedisi durumundaydı o. Şimdi mesela Diyanet'in hazırladığı İlmuhal belki 30. baskısını yapmıştır o daha kapsamlı mesela evet. hem dili daha sade hem daha kapsamlı. Diyanet Vakfı mesela daha geniş bir ansiklopedi hazırladı e, Ansiklopedi gibi ilmihal hazırladı e, Yani yeni yazılan ilmihallerin konuları daha, daha kapsamlı Evet. Çünkü elhamdülillah e, 1950'deki e, ezan kurtulsun da ne olursa olsun durumundan Müslümanlar olarak sıyırdık evet. hamdü senalar olsun yani Ondan sıyrıldık gittik elhamdülillah. elhamdülillah Şu anda ezan hakkıyla okunuyor mu? ...delcek noktaya geldik cemaat, cami daha oturdu yani mesela Ramazan-ı Şerif geliyor, sizinle biz programlar yaptık, orucun hakkı diye bir şey konuştuk, evet. orucun hakkı evet. memurlara iftar kolaylığı 10-15 senedir konuşulur oldu, belediyeler Ramazan seferberliği yapıyorlar hatta biz sizinle bunu da konuştuk ...yani belediyelerin... ...Ramazan'ı su istimal etme... ...suyunu çıkarma gibi bir... ...dalgınlıkları olmasında... ...dedik mesela... Evet. ...ne oldu? İlerledi... ...yani ilmuhal e, ...fıkhın yerine kullanıldı... ...yüzde yüz uygun bir kelime... ...İlmuhal... fıkı gibi ama... fıkı ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...dilinde olan bir kelimedir... Evet. E, fıkı bu işin orijinalinin adı... ...dinde fakih olmak demek allah Teala seni ince ayarlarınla nerede görmek, nasıl görmek istiyorsa onun bilgisi demektir bu. En basit örnek mesela Müslüman olarak biz beş kişi oturduğumuzda gıybet yapmayız. Aslında ben de tam onu yani fıkhın kapsama alanı derken hocam belki yani dinin hayatın bütün alanlarını Fıkıhla öğreniyoruz biz fıkıhla tanzim ediyoruz biraz onu burada belki pratik alanlarla diyelim aile hayatı diyelim ki iş hayatı diyelim eğitim hayatı diyelim ki işte siz dediniz dostlarla buluştuğumuzda da bir fıkıh var değil mi? Oradan evet. büyük bir fıkıh var. Yani. Evet, evet. Büyük bir fıkıh var. Nedir? Yani evet. Araba kullanırken, trafiğe çıktığımızda, trafikte de Müslümanız. Evet, evet. Trafikte de Müslümanız. Biraz bence, yani böyle detayları da şey yaparak bahsedebiliriz. Kesinlikle. Evet. Şimdi başta bir kural koyduk. Allah bizi nerede nasıl görmek istiyorsa, o bilgi fıkıh bilgisidir. Evet. Mesela otururken dostlarımızda gıybet dedikodu Müslümanla alay kaş göz hareketleri yasak diyor, değil mi? Evet. Fıkıh bu işte. Evet. Konuşurken Yalan haram diyor. Konuşma fıkhımız var bizim. Evet. Konuşmamızın ince ayarları var. Evet. evet. Yüksek sesle konuşmayın Allah-u Teala buyuruyor. Evet. Yüksek sesle konuşma. volume ayarımızı yapmış. Evet, yürüyüşün değil mi ayarı var? Yürüyüşün yeri yaracak gibi. Yani böyle böbürlene böbürlene yürüme. Yürüme diyor. Yani. Mütevazi yürü, salkım böyle dökülmüş bir salkım gibi de yürüme. Yani döküntü <gülüyor> evet. döküntü görüntüsü de verme. Evet. kibir de verme. vakur ve orta halli bir evet. yürüyüşün olsun. Mesela çok basit. Çok basit derken yani kolay bir örnek olsun diye. Kur'an'ımız böyle sefil, düşük adamların takılmasına karşı selam deyin çekin gidin diyor. Evet. Değil mi? Bu bir evet. ayar işte. Müslüman'ın ayarları demek bu. <gülüyor> e Müslüman'ın yani kıblesinde bir ayar var. Mesela güney bizim kıblemiz ama tam güney değil İstanbul'dan. Evet. Belki Diyarbakır'dan tam güney, İstanbul'dan tam güney değil. O orada bir ince ayar var. Evet. Bir derece, iki derece. Fıkıh bu işte. Kıbleni gö göreceksin, arayacaksın. Kıbleni arayacaksın. Mesela e, Allahü Teala kafiri sevemezsiniz diyor. Sevgi evet. besleyemezsin. Anan baban da olsa sevemezsin diyor. Evet. Ama başka bir şey daha söylüyor Anam Anan baban kafir de olsa evlatlığını yap diyor. Evet. Ayar bunlar işte. Değil mi? Evet. Bunlar evet. fıkıh ayarı. Yani mesela ben bir örnek olarak zikredeceğim, inşallah iyi anlaşılır. Tasavuf ve tarikat denen şey ince ayarın dijital bölümüdür. Ne demek? Bu? Ayarın ayarı ya. Yani. Ayarın, ayarın ayarı ne ayarı? Evet. Ne yapıyorsun? Namazın ayarları var, değil mi? secdesi şöyle yapılır, ruküü böyle yapılır. Bir de manevi ayarları var. hoşluğu ayarı var mesela. Evet. Tam bir frekans bağlantısı içinde namaz kılıyorsun. Yani melekler sanki sağında yazarken sen defterlerini görüyormuşsun gibi. Evet. Secdede tesbihatını saydıklarını görüyormuşsun gibi. Bu ayarın da daha hassas ayarı. Evet. Bu tasavvufa Has bir şey değil tabii. Ya Neyim bunun adı tasavvuf olmuş. Evet. Aslında o namaza, tasavvufa göre kılınan namaza peygamber namazı dememiz lazım. Evet. evet. Yani peygamber namazı sünnete uygun namaz demek. Evet. Ebu Bekir Ebubekir radıyallahu'nun kıldığı Çok güzel namaz var. demek. Peygamber namazı sünnete uygun namaz demek. E, o demek. Evet. Yani daha sonra insanlar kaba ayarlarla iş yapmaya başlayınca bu tasavvuf diye bir hacamcılara kalmış. Evet. Yani bu kalma nedeni bu Bunların yeni bir şey icat ettiğinden değil. Evet. evet. He, kitlesel. Yani bir, orijinali arıyor insanlar. Orijinal az kimsenin elinde kaldı. Kalmış. Evet. Abdülkadir Celal'in elinde kaldı. Evet. Evet. Yani bu Abdülkadir Ceyla'nın elinde kaldığı için orijinal bir şey oldu. Aslında namazın genel ayarı bu. Evet. Yani namaz bu. Peygambere göre kılsan namaz, budur yani. namaz bu. Namaz bu. Evet. Şimdi zikrullah, tesbihat yapmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilin hiç kuru kalmasın tesbihten diyor. Yani evet. her hareketinde biz Allah değişin olsun diyor. Evet. E bunu şimdi bir kitleye niye mal ediyoruz? Ya insanlar namazdaki tesbihati bile bırakıp kaçıyorlar. Dolayısıyla namaz kıldıysa şükrediyoruz gibi olurca. Gibi olunca, oluyor evet. E bir şehirde de beş kişi altı kişi perşembe günü akşam toplanıp tesbihat yapıyorlarsa... Demirindeyse piyasa onların eline kaldı. O evet. onlar hep anlıyor oldular. Evet. Burada da mesela bir kalp fıkhı diye bir fıkhı çıkarıyoruz bu sefer. Kalp fıkhı. Kalp evet. fıkhı niye diyoruz? Müslümanın bir kalp dünyası var. Nezaketi oradan geçiyor. Rikat dediğimiz ince yüreklilik oradan geçiyor. Ebeveyn saygısı sevgisi oradan geçiyor. ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba... ...oradan geçiyor... Allahu Teala'nın adı anılınca... ...tüylerinin diken diken olacağı kadar... ...maneviyat hissetmesi... <gülüyor> ...iman <gülüyor> <ağrı>. <gülüyor> Evet, ...Allah anılınca kalpleri titriyor... ...olması... Evet. ...bu bir kalp dünyamız bizim... ...yani kardiyolojisi varsa tıbbın... ...bizim de kalp fıkhı diye bir fıkhımız var... Fıkhımız var. Yani evet. ...bizim manevi kardiyolojimiz bu... ...olması gerekiyor... ...ama her Müslümanın tabii arzusu bu evet. aksi takdirde biz yani bir mesleğe dönüştürürüz dinimizi evet. Hristiyanlar ne yaptılar? dindarlığı papazlara bıraktılar papazlar da onu sömürdüler din kökten gitti bu sefer bizde Ebu Bekir anh bir hayalin adı değil örneğin adıdır. örneğin, adı. örneğin adıdır yani adı peygamber adı değil. olmadan güzel bir Müslüman nasıl olurun adı. Yani Ebu Bekir radıyallahu anın farkı şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve cebrayil geldi. Evet. Dolayısıyla Cebrail geldi. Ben sizin gibi değilim diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Koruma altında, kalbi yarıldı. Dünyevi şeyler kalbinden çıkarıldı. Miraç gördü. E sen kim biz kim dese insan haşa peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Nitekim gelip efendimizin evinde bunu söylediler. Evet. Ya bu peygamber siz buna ne bakıyorsunuz biz daha çok oruç tutalım daha çok hmm. e, dünyadan ele tek çekelim gibi. O zaten kurtarmış gibi, <gülüyor> gibi bakı evet. bakıldı ama Ebu Bekir radıyallahu anh öyle bilgi Cebrail gelmedi Ebu Bekir'e. Evet. Ebu Bekir gitti Cebrail'in gittiği yerlere evet. yani dolayısıyla biz Ebu Bekir radıyallahu anh örnek görüyor. sahabi gibi olamazsın sahabi değil şüphesiz evet. yani sahabiliği değil örneğimiz bizim. Peygamber yok ki gidip göreceksin. Ama teslimiyette örnek Ebu Bekir. Evet. 100 puanlıksa o 98'lik için uğraş. Evet. Ama o 98 diye de razı olmadan Ebu Bekir olacağım diye uğraşmak lazım. Ee, Kur'an okuyordu. Göz yaşlarında sen de oku. Yani Ebu Bekir oluyorlar Bir hayalin adı değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, emeğinin adı o. Evet. Emek verdi Efendimiz. Ebu Bekir'den, Ömer'den ve raddiyallahu anhum bütün ashab-ı kiramdan çok muhteşem örnek çıkardı. Allah'ta razı oldu onlardan. Evet. Onlardan Allah razı olduğuna göre bu ne anlama geliyor bizim için? Sizin ince ayarlarınız olabilir şeylerdir. Evet. Hayal değildir. Evet. Yani e, Yani sahabe-i kiram olduysa herhangi bir zamanda Müslüman da onlara benzer Müslüman olabilir. Şimdi bir Müslüman mesela e, alkol kullanıyor. Evet. La Allah alkol mübtelası diyelim. Ya da bir Müslüman işte trafik kazası işte de insan öldürdü. Cahillik etti, bir genci öldürdü. Ya peygambere kılıç kaldırmış insanlar Halid bin Velid oldular sonra. Değil mi? Ya Uhud bozgununu yaşatan adam sonra Halid Şöyle bin Velid Allah'ın kılıcı oldu. Vahşi denen bir sahabi var. Evet. Siz ben şu dünyada elinde tesbih olan, sabah kadar tevecüt kılanlar dahil. ...bizim gibi Hadi sıradan, ...benim gibi sıradanlar değil diyelim... Sabah kadar teheccüd kılanlar dahil... ...hepimiz toplansak... ...vahşinin bir şeyi yapabilir miyiz Allah katında? Hiçbir şey sahabi yok. Sahabi oldu. Sahabi? Evet. Ya sahabi olduğu için... hani İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh diyor ya... ...en iyi Müslümanımız... ...en düşük sahabi olan vahşinin bir şeysi olamayız... ...yani atının altında toz olamayız... Evet. ...atının ayağında değiliz yani... ...bu bir gerçek... Ama, ama o, o adam kim? O adam, ya Müslümanlığın e, arslanı Hamza'yı öldürmüş adam. Sıradan bir yani, normal bir şey değil. Yani. Ar, daha daha da şey değil mi? Siyerde anlatılır, ciğerini çıkarır. O vaka yok ama. Yok mu hocam? O böyle sahne canlı olsun diye. Sahi bir bilgi <gülüyor> değil <gülüyor> o. <gülüyor> o ciğerini çıkardı filan. Çünkü savaşta zaten o kadar bir şey yapmaya vakti yok. Vurdu kaçtı. Evet. Ama vahşice öldürdü. Adı belli yani, bunun. Vahşice evet. öldürdü. Yani vahşi ifadesi biraz da oradan geliyor diye bilinir. Peygamber amcasına kastettiği için yani vahşi Hamza yani. Radıyallahu anh'ın ölümü şehadeti şefaatine nail oluruz diye onu da alalım şimdi inşallah vesile olur. Yani tabii Uhud'da, Uhud'da Asıl, asıl mesele şu. Yani evet. Hamza radıyallahu anh Müslüman olana kadar Müslüman değilken o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldıramıyordu. Yalnız. Hep böyle Ömer 40. Müslüman oldu da İslam ayağa kalktı denir ya, Aslında Hamza Ebu Cehil'den intikam için ben de yeğenimi dinine giriyorum deyince değerler değişti. Yani dengeler o zaman bozuldu. Evet. Dolayısıyla müşrikler Hamza'yı İslam'dan intikam için öldürdüler evet. Hamza ile alıp verdiklerinden çok İslam'la alıp veriyor Yani Efendimiz'i öldürseler Onu öldürünce İslam'ı asıl vuracak Bitirdiklerini evet. düşündüler Çünkü onunla İslam'ın de Dengeleri değiştirdiğini evet. Şirki ezdiğini düşünüyorlardı Sadece Efendimiz'i Haşa öldürselerdi o kadar rahat ederlerdi Evet Bunun yani. için Hamza'nın ölümü bir amca ölümünden daha büyük bir ölüm. Evet. Evet, Efendimiz'in Doğru, gözünden evet, evet. yaşlar akıttı, ayrı bir mesele ama... ...amca ölümünden daha büyük bir ölüm bu. Evet. O sebeple yani vahşi kelimesi bile az onun için. Evet. Bir sütümü göçertiyorlar yani adeta. Yani Allah'ın koruması olmasaydı... ...Uhud'dan sonra Hamza'nın olmadığı bir dünya çok daha pahalıya mal olurdu. Evet. Allah-u Teala için zorluk olmadığından İslamiyet devam etti. Yani bir gün sonra zafer kazanıldı. Evet. Hamrauleset denen bir yerde yani Bedir'den bir gün, şey Uhud'dan bir gün sonra Ümmeti Muhammed tekrar zafer kazandı. O evet. yaralı bereli haliyle. Bu sebeple yani. Biz vahşiyi konuştuk da Allah şefaatine nâir etsin bize yani ashabı konuşuyoruz oradan ashabı geldik konuşuyoruz. Hazreti Hamza'ya. kaldı ki maddi olarak da bakıldığında Musa ile kezabı öldürerek Hamza'nın dengini buldum dedi evet. yalancı peygamber de öldürdü kendi de şehit oldu Rabbine o şekilde gitti sonra şu anda e, biz ashabı kiramı konuşuyoruz ashabı kiramda bu fıkhın nasıl gerçekleştiğini evet. anlatmak istiyoruz. Yani bizim bir kalp dünyamız var. Evet. Bizim kalbimiz mesela yaşarmayan göz diyor Efendimiz. Evet. Allah'a sığınırım diyor. Yaşarmayan gözden. Demek ki gözün de fıkı var. Kalpten kaynaklanıyor. Kalpten kaynaklanıyor. Evet. Kaba bir adam mesela Efendimiz Allah'a tanışlanmıyor. Mesela şöyle düşünüyor musun hocam? Mesela ne kadarımız bir kalp fıkhının farkındadır. Yani fıkıh ve Müslüman ilişkisinde biraz sorun var sanıyorum Yani o alanda hani o incelikleri bilmek Müslümanlığımızın bütün boyutlarını kavramak bakımından Peki ben size bir soru sorayım üstadım Madem siz hep soruyorsunuz ben de sorayım <gülüyor> Buyurun ee, Bize ya ne yapıyorsunuz yeni bir kavram çıkarıyorsunuz Ne demek Müslümanın fıkıh bilmesi kalp fıkıh bilmesi denmez mi acaba Densil hocam. Zaten onları yokluyoruz. Yani hakikaten şimdi ben hep söylüyorum. diye, Bu radyoyu otomobiliyle giderken işte bir düğmeye basıyor. Erkam radyo çıkıyor. Bilgi seviyesi yüzlerce kere farklı insanlar size ulaşıyorlar. Yani Türkiye'nin genel yapısını düşündüğümüzde bu, bu alanda bilgileri çok sınırlı insanlarımız da olabilir. Onun için ya da Dindar insan namazında niyazında insan ama yani bir kalbinin Henüz farkına varmamış olabilir yani. ayar, ayar sorunu yaşıyoruz evet, evet. Bu parazitlerin nereden Kaynaklarını da anlamıyoruz evet. Asıl ayarlarımızda sorun evet, var çünkü ama evet. Üstadım zannediyorum biz Endülüs İslam toprağıydı kaybettik. Doğu Türkistan Çin'in eline düştü kaybettik derken ayarlarımızda da bir kayıp var aslında. Evet. Yani evet. sadece Doğu Türkistan'ı kaybetmedik biz. Çeçenistan'ı kaybetmedik yani. Kaybederken ayarlarımızda da bir kayıp var ama Allah'ın izniyle Doğu Türkistan'ında Ümmeti Muhammed'e dönme. Umudumuz yüksek kalp ayarlarımızda da yüksek şeytanın i̇nşallah, bizde inşallah. bu ayar bozmaktan daha fazla yapacağı tahrip bir daha bu ayarları dönemeyeceğimizi zannettirmesidir bize evet. asla öyle değil evet. sahabilik yine yüce bir makam onu konuşmaya gerek yok biiznillah bizden Enes İbni Malik gibi delikanlar var. Olur, i̇nşallah, olacak da inşallah olacak da. Nasıl olacak? Onu onu konuşmuyoruz. <gülüyor> nasıl olacak? Nasıl olacak? Yani mesela fıkı bütün bu incelikleriyle derinlikleriyle kalp fıkına kadar göz fıkına kadar göz yaşaracak demek ki yaşaran bir göz lazım. Nasıl yapacağız? Mesela bir fıkı eğitimi nasıl olabilir diye bir soru şey yapsak hocam. Yani mesela biz. Yani bir insan dese ki ya bu fıkıh bu kadar önemliymiş. Ben fıkhımı nasıl öğrenebilirim? diye bir soru geçse aklından. Şimdi e, Gazali Allah rahmet etsin ona e, İhyaülümüddin diye meşhur bir eseri var ya Evet. bu eseri ilim diye bir bölümle başlatıyor. Evet. Ona da diyor ki fakih insanlar lazım diyor. Dinin fıkı lazım bize diyor. Ben bu Bugünkü konuşmamızı Oradan esinlenerek evet, yapıyorum evet. Bunlar Gazali'ye ait sözler evet. Patent sorunu olmadığı için de <gülüyor> Gazali Rabbinden ücretini aldığı için yani. Biz de ondan alıp alıp kullanıyoruz Allah rahmet eylesin Amin. Gazali 500. senenin adamı evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500 sene sonra Orada enteresan bir şey söylüyor Diyor ki şimdi diyor Şam ve Bağdat'ı kastederek Her yer diyor fakih dolu diyor Yani alim dolu diyor ama ne Ebu Hanife var ne Şafii var ortada diyor. Onlar fakit diyor. Evet. Çünkü onlar diyor koltuklarını doldurmak, ...ücretinin hakkını vermek için yaşamadılar diyor. İlmi Allah'a ulaşacak bir malzeme olarak gördüler diyor. İlmi Allah'a ulaşacak bir malzeme. malzeme olarak gördüler. Mesela kendisi Şafiidir Ebu Hanife'yi orada örnek veriyor. Evet. Yani Onların ilmi meslekleri değil ibadetleriydi. Evet. Onun için asıl fakih, asıl alim onlardır diyor. Kendi, kendi neslini, kendi kadrosunu bu işin yüzeysel kabaca evet. yapanları olarak görüyor ki Ali rahmetullahi aleyh O da zirvelerden birisi. Zirvede yarış yapana yani zirveden sonra zirvenin içinde bir de bir kavgalar var <gülüyor> herhalde. <gülüyor> o o noktada duran biri rahmetullahi. Ee, okuma tavsiyesi yerine şunu söyleyeceğim. Bu konuştuğumuz kalbin fıkı, elin fıkı, gözün fıkı yani ince ayarları. Evet. E, ticaretin fıkı ince ayarları. Ailenin fıkı. Aile fıkı, karı koca ilişkilerindeki fıkı, ince ayarlar. Çocuk yetiştirmede ince ayarlar. ...Cuma hutbesi okurkenki ince ayarlı... ...tamamı ihya-i konusudur bunlar. Evet. Yani benim hasretim şudur... ...Allah bana öyle bir... ...kabiliyet verse... ...ihya-i dini... ...bugün için yazmak isterdim. Yazarsınız inşallah. Benim işim değil yani... ...ayarı tamamen kaba birinin yapacağı bir şey değil. İnce ayarlı, <gülüyor> ayarlı biri lazım. Bayağı ince ayarlı biri lazım. Gazali'de iki büyük sorun var. En yakın tercümesi... ...1970 yılına ait tercüme. Yani 1970'ten ...bugüne evet. çok şey değişti. Doğru. Türkçe, Türkçe çok değişti üstadım. Evet. Kısaltmalarından tutun... ...kavramlara kadar her şey değişti. Bu 2020 yılında kullanılacak... ...Türkçe ile... ...iyi bir tercüme yapılması lazım. Bir. 2, ...İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh... ...o kitabı... ...bir okyanus gibi... ...yazmış... Herkes filtrelesin, evini su getirsin diye, tuzun ağrıtsın, ne yapacaksa yapsın düşünmüş. O açıdan da bir filtre edilmesi lazım. Bugün için artık <gülüyor> e, ağır gelebilecek duruma geldi. Ama ben bazı hoca kardeşlerimize diyorum ki, İhya'yı sakın okuma sen. Çünkü kitap okumaktan da vazgeçeceksin İlmal okuyacaksın. i̇yyâ ül üm dinin Fi'ristini okusak yeter hocam evet Fi'ristinde de o kadar zor kavram yok Çünkü neden Fi'rist demek aşağı yukarı 250 başlık okumak demek evet. 250 başlık Allah'a tevekkül Ahiret, kabre hazırlık Hesap gününe hazırlık Mizana hazırlık ...bunları biz on senede bir hatırlasak hocam... ...çok daha iyi Müslüman olurduk... ...en azından evet. şunu bilsek... ...yani bu bizim... ...kaba kaba gidişimiz değil... ...orjinal bir gidişi de var bunun... Evet. ...yani konuşurken de... ...Müslümanın bir ayarı var... ...Müslüman her şeyi konuşamaz adamdır... ...Müslüman... ...ulu orta iş yapamaz adamdır... ...bu ince ayarları bir konuşabilsek hocam... ya yani ...başlıklarını konuşsak... ...arayış içine gireceğiz... Şimdi mesela huşu kelimesi İhyaül dinde kaldı. Ilm al kitaplarında yok. Evet. Hiçbir ilm Al kitabı namazda huşu diye e, bir şarttan bahsetmiyor, edemiyor. Neden? Biraz önce dedik ya namazı, ezanını kurtaralım. Cami ahır yapmaktan kurtaralım. Yeter demiş Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi yani. Ahır olmuş. İstanbul'da yüzlerce cami ahır olmuş. E, ahır pozisyonundan o kalp fıkı dediğimiz hadiseyi ya yani İslam'ın bütün böyle e, hayata taalluk eden prensiplerinin içine sokmak lazım. Herhalde. Yani yani içine de kalp fıkını sokmak lazım. Cami fıkı diye bir fıkıh var hocam. Evet. Sağ ayakta giriyorsun. Yüksek sesle konuşmuyorsun. Camiye girince tahiyyetül mescide iki rekat namaz kılıyorsun. Ayağını kıbleye uzatmıyorsun. Yüksek sesle Kur'an okumuyorsun yandakiler rahatsız olmasın diye. Namazda mesela camiye hoparlör sistemi konuyor. Ben Diyanet Şerif Başkanımızla bir sene dolu görüştüğümde ya imamlarınıza Türkçe öğretin Allah'ını seversen. Bir de cami hoparlörü diye bir sistem getirin ya. Yani hmm. yedi kişi namaz kılıyor küçücük bir camide. ...en fazla yüz kişi alır cami... ...imamın nefesi duyuluyor... ...hoparlörü açıyor... ...namazı hoparlörle kıldırıyor... Evet. E ...bu doğallığın ötesine taşmış... yani. ...bu işte, da cami fıkhına aykırı... Tabii, <gülüyor> se ...ses ayarı diye niye bir şey olmamış... ...Kur'an'ımız yüksek sesle bağırmayın... ...demiyor mu ya... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...duymaz bir Allah'a mı bağırıyorsunuz... diyor ...yüksek yani, sesle tesbih yani. edenlere... E, ...mesela... Şimdi bunu söylerken tabii ya ne biçim söz denecek belki. Mesela sabah namazında e, bebeklerin ürkerek uyanacakları şekilde hoparlörler niye açılmalı? Minareler artık böyle geniş bir alanda değil ki apartmanların ortasında minareler var. Evet. E, hoparlörün sesinin yani vahşice açılmasının bir manası yok ki. Evet. Sabah ezanının da bir dengede hatta öğle ezanının bile... Ürkütücü olması gerekmiyor ki. Sanki onu yani dindar insanlar istiyormuş gibi bir i̇şte şey var. İşte buna karşı çıkınca da anti dindarlık gibi bir <gülüyor> şeyle karşılaşıyorsunuz. Nurettin Hoca ezanla seslerini ha, ıı, rahatsız kıssın oluyor. falan gibi bir şey çıkmasın. <gülüyor> ya işte yani Ama bana... çok önemli bir hassasiyete Ayar, işaret ediyorsunuz hocam. Ezan yani. sesinin fıkı olması lazım. Evet. Allah nasip ederse bir iki hafta sonra kulaklık diye bir ders yapacağım. Evet. O derste fıkıh açısından kulak fıkımız ne bizim? Hangi sesi duyabiliriz? Hangi sesi duymamızı istemiyor Allah? Bunu bir derse dönüştürmek zorundayız artık. Her organımızın Neyi bir fıkıhı var. Neyi dinleyebilir insan? Neyi dinleyebilir? Kulağın Her, hakkı var. Yani kulak kesilmek ne? Hmm. Diye Kulakta Allah'ın hakkı var. Kulağın evet. hakkından önce. Evet. Yani çünkü kitabımız duyduklarınız konuştuklarınız diye bab açmış. Yani evet kulaklarınızın hesabı var diyorsa Kur'an-ı Kerim. Bizim bir kulak ayarımız var. Evet. Yani konuşuyorlardı ben dinledim diyemiyorsun kıyamet günü. Gıybeti yani. dinleyemiyorsun. Yani ben mesela ya da başka$'sının sır gibi olan bir sözünü dinleyemiyorsun. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne arkadaşının kardeşinin sana söylediği söz emanettir dikkat et diyor. Evet. Hep biz emanette ne anlıyoruz ama parayı verdi. Tatile gidiyorlardı da bileziği bize verdi eve hırsız girer al siz bekleyin diye. Ya ben onun için diyorum hocam. Yani fıkhın kapsama alanı konusunda belki ayrı bir ders yapmak lazım. Tabii. Yani şimdi söyledikleriniz çok farklı alanlarda eminim ki dinleyicilerimiz de aa bu da mı diye dinliyorlardır değil mi? Yani, yani şu kula kulakla ilgili ölçüler getiriyoruz. Yani getirilmiş yani var bunlar onu hatırlıyorum. Daha değiştirelim hocam. Müslümanın tırnağı gelişi güzel olabilir mi? Evet. Haftada bir kesin diyor. Evet. Perşembe günü, cuma günü bir gün tayin edin kesin diyor. E, tırnağı keserken kitaplarımızda bir sürü tarif var ya. Sağ babam varmaktan başlıyorsun, şehadet parmağından başlıyorsun. Yani diyebilirim ki e, bir edep kitabı, edep kitabı demiz İhya dün gibi bir edep hmm. kitabında... A dört kağıdı ile üç kağıtta özetlenir tırnak kesmekle ilgili fıkımız Evet. Ya bu kadar büyük dinimiz var. Elhamdülillah biz bunu bir miktar kaba ayarlarıyla yaşıyoruz diye dinimiz küçülmedi ki. Ya bazen şöyle de dedin hocam ya da mı dini alan ki yani burada da mı gibi. Yani... Bunu söyleyenin kastı olmadığını düşünüyorum. Evet. Neden? Hı hı. Dini hep böyle bize işte Ramazan'da oruç. Evet. ...çok ihtiyarlayınca haç... ...gibi hı hı. ölünce de... ...mübarek dindarız hepimiz zaten... Evet. ...ölür ölmez herkes rahmetli... ...oluyor gibi <gülüyor> algıladığımız evet. için... ...yani tırnağın da mı... ...böylesi hı olur... Hı hı. ...şimdi mesela çok enteresan... ...evleniyor insanlar... Evet. ...evliliğin bir fıkı var... ...o kadar güzel fıkı var ki... ...ta eş adayı... ...seçmekten başlıyor... ...yatak odasında devam ediyor... Ölünceye kadar devam ediyor Düğünde bir adab var Mesela şu değil İslami bir düğün Herkes geliyor Hiç kimse çıkarmıyor gülmek yok Ayet okunuyor hadisler okunuyor Filistin marşları söyleniyor Şehadet konuşmaları yapılıyor Günlük siyasi olaylar Evriliyor çevriliyor Aa, Böyle bir düğün olur mu ya Böyle böyle bir düğün olmaz Düğün bu değil yani düğün, Düğünün bir fıkı var nedir o evet. Haram olmasın orada, çalkı türkü olmasın, kadın erkek müstehcen bir şekilde veya gayrimüstehcen de olsa karma bir şekilde bir arada bulunmasınlar, alkol tüketilmesin. Ya bu bir neşe günüdür ya, neşe günüdür. Evet. Efendim salılar selamı lisanından neşeli bir gün bu bir defa, tebrikleşmedir, yardımlaşmadır. Adını ne, ne diyorsak artık. Ama düğünümüzün de bir fıkı var, Evet. cenazemizin de fıkı var. Mesela çok enteresan... ilmal kitapları yani fıkıh konularından... ...birinde bir örnek vereyim... ...dinimiz hayatı... ...bir uydu gibi nasıl... ...izleyip bize... ...böyle frekanslar dağıttığının örneği... ...mesela bir Müslüman... ...kardeşimizin... E, ...baba söylüyor, evet. dede söylüyor... ...cenazesi var diyelim... ...taziye... ...İslam adabındandır... ...değil mi? Taziye var... ...ne demek taziye? Gidiyorsun... Allah rahmet Paylaşıyorsun ey, onun üzüntüsünü, e, acısını. Ya, Allah, Allah rahmet etsin diyorsun. Allah dua ediyorsun. Ölüye dua ediyorsun. Evet. Ona da insan olarak omuz veriyorsun. Omuz veriyorsun. Yani yanınızdayız. Hatta gerekiyorsa. Değerler hocam, acılar paylaşıldıkça azalır. Sevinçler paylaşıldıkça. Bu bir an... paylaşım. Evet. Bu. Yani kimsenin mezarından ölüsünü geri getiremediğine göre gerçek bir paylaşım değil bu. Evet. Ama var bu. Var. Çünkü evet. insan ...50 kişi geldi bir ihtiyacın var mı dedi 49'u belki Palavra'dan söyledi bunu ama olsun insan bunlar bir mutluluktu alkışla niye rahatlıyor insanlar alkış evet. yapınca bu da onun gibi bir şey ne demiş fukahamız şimdi ayar evet. e, fıkı ayarına bak aynı şehirde oturanlar üç gün sadece başın sağ olsun diyebilirler demiş yani taziye 3 gün üç gündür evet. bir hafta gün, değil bir yani hafta sonra değil. gidip Allah rahmet etsin babanız öldü diyemezsin adama. Bu bir fıkıh işte. Niye demiyorum ama gerekçesinde bu, bu adamın hayata dönmesi lazım. Değil mi? Acının sürüp gitmemesi lazım. Yani buna sürekli kalkıp da e, ikide bir bir ay sonra telefon ediyorsun. Whatsapp'tan bir daha mesaj atıyorsun. <gülüyor> Baban çok ağır yaralıydı değil mi diyorsun. Acı devam tazeliyorsun. Yarayı tazeliyorsun adam işine dönemiyor. Evet. ...babasının odasını bozup... ...o odayı oturma odasına çeviremiyor. Evet. Yani her gün öldürüyorsun... ...adamı, evet. öleni... ...bu adamı da her gün cenazeyle... ...meşgul hale getiriyorsun. Halbuki... ...dinimiz... Ona, ...Rabbine emanet ettin, hayata devam edin... ...diyor. Yani hayatın... ...içinden bir din başka bir şey... ...gözyaşları... ...içerisinde yaşamaya çalışan... ...bir Müslümanın dini başka bir şey. O değil bizim dinimiz. Hayat Haca, devam ediyor. Yani... ...incelendiğinde hocam... ...pek çok sahabi... ...Bedir'den bir gün önce bir gün sonra... ...düğün yaptılar. Evet. Uhud'dan üç gün önce üç gün sonra... ...düğün yaptılar. Hendek muharebesinde... ...karınlarına taş bağlayacak kadar... ...açlık çektikleri gün ertesi günü... ...düğün yaptılar. O kadar sahabi nerede evlendi hocam? Evet. <gülüyor> 63 kere savaş hazırlığı... ...yapılmış Medine'de. 63 kere... ...8 senede. Çocuklar doğuyor... Evleniyor, cenazeler oluyor, gömülüyor, hastalar oluyor. E bunların hepsi hayatın içinde yürüyor. Dinimiz hayatın dini, ahiretin dini değil. Hiçbirimiz ahirette Müslüman olmayacağız. Burada Müslümanız, Müslümanlığımızın ücreti olarak inşallah, Allah'ın Allah lütfuyla ama i̇nşallah. hak ettiğimizden değil. Allah'ın lütfuyla cennete gireceğiz evet. cennette Müslümanlık yaşamayacağız biz. ibadet evet. yok cennette evet. cennette ben teheccüde kalkmayacağım Haberiniz öyle mi yok. hocam yok, kalkma <gülüyor> yani, teheccüd yok orada evet. sabah namazı yok Rabbimizin cemalini görünce secdeye kapanmak var mutluluktan evet. o da evet. İnşallah. mutluluktan İnşallah. onun için biz hayatı İslam'la yaşayacağız derken İslam hayat için var zaten ben eğer hiçbir yerde nefes almıyorsam Hiçbir yerde su içmiyorsam Hiçbir yerde ayağımı yere basmıyorsam Orada da İslam'a gerek yok Sanki buradan şu geldi aklıma Yani ya nefes alacak alan bırakmıyorsunuz Her yerde fıkıh var falan gibi Bas Bazen, görüyor, bazen öyle de bir şeyler Ama, söylenir yani Ama, Evet nefes alanacak alan bırakmıyorum kaçak nefes alacaksan Evet. Zehirli karbondioksitli bir nefes alacaksan ona izin vermiyorum sana. Elbette. Evet. Yani zehirli nefes alma. Yani kömür yaktığın sobanın bacasını evin içine verirsin. 2 dakika sonra yani, ölürsün. Yani o fıkha göre yaşanan hayat hayat, değil mi? Yani hayatın kendisi o zaten. Bu fıkha göre yaşamak demek cinsel ilişkiden lezzet almamak, yemek içmemek, Meyve yememek, seyahat etmemek, gülmemek değil ki. Evet. Bizim ölçüsüz edebimizi bozarak yaşamamamız demek. Yani evet. biz edebimizin dairesinde yaşadığımız sürece, disiplinimizi bozmadığımız sürece hiçbir sıkıntı yok. Mesela bizim bir yemek fıkhımız var değil mi? Evet. Yemek fıkhımız sadece alkol içmemek. ...domuz eti yememek demek... ...o kadar sınırlı, sınırlı değil ki... Değil, evet. e, ...sağ yemek o fıkhımızın bir kuralı değil mi? Doyasıya yememek... Evet. ...midemizi üçe bölmek... ...midemizin kapasitesinin... ...birini katı yemeklerle... bir ...birini sıvıyla doldurup... ...birini boş bırakmak demek... Evet. ...yani Ramazan-ı Şerif'te... ...iftar sofrasına oturuyorsun... ...fıkıhsız yiyince... Ya ...sofran fıkıhsız olunca... E, ...teravide rüküye gidemiyorsun... Evet. mide kapasitesi dolmuş yedek stoklar da dolmuş şişmiş mide e, ceket olmuyor <gülüyor> yani bu fıkıhsızlık bu yoksa evet. yemek yememek değil Kur'an'ımız ne buyuruyor Allah'ın bütün nimetleri mümin kulları için değil mi kim Allah'ın nimetlerini bu güzellikleri haram edebilir ki kullarına veren Allah Celle evet. e, kulu da yaratan Allah e, yani muz Yemeğin buyurmuyor ki Allah. 8 muz bir gün yiyip de ölme diyor. Evet. Yani 8 muzu kaldırmıyor peze. Et yemeğin buyurmuyor ki. Ama kurt iştahıyla yeme. İnsan iştahıyla yer. Yani ediyor. belki yani sağlıkçıların değil mi doktorların ikaz ettiği şeyler aslında fıkın kendisi içinde var. Yani Elbette. aynı şey tabiplerin mesela şey yaptığı sağlığı koruma aslında fıkın kendi içinde var. Yani Bugün tıp mesela bir diyet uyguluyor insanlara. Yani bir diyetisyenin verdiği rakam emin olun İmam Gazali'nin sünnet yemek böyledir dediği şeyden tıbbi ölçüleri biz kullanarak söylemiyorum tabii. Bir bilim ötede değil. Gazali çok daha e, diyetist bir e, ölçü koyuyor. Yani sünnet böyledir dediği şey Gazali'nin Hiyaelü'l-Ummidd'inde emin olun herhangi bir dahiliye doktorununkinden çok daha kaliteli. Doktor Şimdi, gene biraz şöyle yani. idare et filan bir taviz veriyor. Gazali o tavizi de vermiyor. Evet. Yani, Bazı mesela şeyler var. Tabipler, bilim adamları. Onlar yani sağlık formülleri veriyorlar. Onun içine bir de bu işin bir de ruh tarafı var diyorlar. Yani mesela bu formül aslında İslam'ın formülü. Değil evet mi de, hocam? Efendimiz yani. sallallahu aleyhi ve sellem'in formülü evet. bu. Yani İnsanoğluna birkaç lokma yeter. Evet. Fazlası insanın aleyhine buyurduğu bir sünnetimiz var elhamdülillah. Bizim. Evet. Dolayısıyla fıkı ağır gelir mi? Gelir tabii. Mesela sabahleyin hangi çocuk yatağından zıplayarak okula gidiyor? Evet. Elbette kalkmak sabahleyin zor. Evet. Çocuk ne istiyor? 11'e kadar uyuyayım kalkınca giderim okula. Seni beklemez ki öğretmen. Evet. Çocuk yetişmesi için bir disiplin altına alınması Anne baba çocuğunu sabahleyin 7'de kaldırıyor 6 yaşında çocuğu de kaldırıyorsun anaokuluna gidecek diye Allah da seni beşte kaldırıyor evet. Senin yaşında beşte kalkmak için Yani disiplinsiz ne olabilir ki bu dünyada disiplinsiz bir din olsun evet. Yani insan disiplin edilmezse kontrol edilmezse insanın tamahına dünya dayanır mı ya? Evet. İnsan, insanın tamahına dünya dayanmaz insan dünyayı yutsa gene doymaz yani, böyle bir tamaha bir vadi dolusu altını olsa ikincisini ister üçüncüyü de ister evet. toprak doyuruyor toprak değil mi bu hadis olsun. ne kadar büyük gelecek evet, elhamdülillah evet. elhamdülillah Hocam bitiyoruz ya yani son bir şey fıkıh ve Müslüman. Üzerine. İşte bu da fıkıh üstadım. Evet. 55 dakikayı aşmayacağız diye bir prensip edindiniz siz. Bu prensibe uyuyorsunuz. Evet. Ayarınızı hassas koruyorsunuz. Tabii. Ki. Aksi takdirde her gene konuşuruz devam ederiz. Konuşurup devam etsek haber bültenine yetişemeyiz. Evet, evet. Cümlemizi böleriz. Radyonun da bir fıkıh var. Muhakkak. Allah razı olsun. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan hayata ölçülerde fıkhı konuştuk. Müslüman hayatı ve fıkı. Nurettin Yıldız hocamla. Ee, hayırlı günler diliyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.